Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Lokman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 34 ayettir. Yalnız 27-29. ayetler Medine döneminde inmiştir. Adını içerisinde bahsi geçen hikmet sahibi Lokman'dan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif-Lam-Mim Bunlar Hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler Güzel davrananlara Doğru yol gösterici Ve rahmet olarak indirilmiştir. O iyi davranışta bulunanlar Namazı dosdoğru Gereğine uygun kılarlar. Zekatı tas zaman verirler Ve onlar Ahirete de kesin inanırlar. İşte onlar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 her güzel çiften bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım ondan başkalarının ne yarattığını. Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir. Ant olsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Kim Allah'ın nimetlerine şükrederse,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 Onları dünyada biraz geçindirir, sonra onları ağır bir azab ile karşılaşmaya mecbur ederiz. Andolsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. Sen de onların bu itirafından dolayı, hamd Allah'a de. Fakat onların çoğu bunun anlamını bilmezler. Göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi,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 mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin toptan yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir kişinin yaratılması gibi kolaydır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, görendir. Görmedin mi Allah, geceyi gündüze karıyor, gündüzü de geceye katıyor, böylece onları uzatıp kısaltıyor.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 Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, her şeyden haberdardır. Lokman Suresini Dinlediniz Secde Suresi Secde Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. 18-20. ayetler Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İçinde hiç şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi, alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Kur'an senden önce asırlarca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 ''Biz yerde çürüyüp kaybolduğumuz zaman yeni bir yaratılışta mı olacağız?'' dediler. Çünkü onlar Rableriyle karşılaşmalarını da inkar ederler. De ki, üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Günahkarların, Rablerinin huzurunda utançtan başlarını öne eğerek, ''Ey Rabbimiz, şimdi her şeyi gördük, işittik.''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 Kimseler iman eder. Onlar gece namazı için yataklarından kalkarlar. Korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayır yolunda harcarlar. Artık yaptıklarına bir karşılık olarak onlar için gözler aydınlığı nice nimetlerin saklandığını hiç kimse bilmez. İman eden bir kimse Allah yolundan çıkarak fasık olan kimse gibi midir?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 Ne zaman oradan çıkmak isteseler yine oraya geri çevrilirler ve onlara ''O yalan saydığınız ateşin azabını tadın'' denilir. Belki doğru yola dönerler diye onlara o büyük azaptan önce yakın dünya azabının çeşitlerinden de mutlaka tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir?'' Muhakkak ki biz günahkarlardan öc alıcıyız. Ant olsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Sen de ona onun gibi bir kitaba kavuşacağından şüphe etme. Onu İsrailoğullarına bir rehber kılmıştık. Sabrettikleri ve Tevrat'taki ayetlerimize kesin inandıkları zaman içlerinden onları emrimizle doğru yola çağırıp götürecek önderler yetiştirdik.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 Kurak yere suyu sevk ediyoruz da, onun sayesinde içinden hem hayvanların hem kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala görmeyecekler mi? Bir de eğer doğru söylüyorsanız, bu hüküm kıyamet günü ne zaman bildirin diyorlar. Resulüm de ki, hüküm günü küfre sapanlara artık iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecek. Artık onlardan yüz çevir ve azaplarını bekle. Çünkü onlar da zanlarınca senin helakini beklemektedirler. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Secde Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgür